1. İman ve İslam'ın fazileti. Ubade İbn-i Samit el ensar Allahu an Hazretleri demiştir ki, H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdular. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü elçisi olduğuna, keza Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hazreti Meryem attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, Keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır. Müslimin bir başka rivayetinde şöyle buyurulmuştur: Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona ateşi haram kılacaktır. 2. İman ve İslam'ın fazileti. Ebu Said İbni Malik İbni Sinan el-Hudvi Rab'i Allah'u an Hazretleri demiştir ki, H.Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam şöyle buyurdular. Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. Ebu Said der ki, Kim bu ihbarın ifade ettiği hakikatten şüpheye düşerse şu ayeti okusun. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Nisa 43. İman ve İslam'ın fazileti. Yine Ebu Said Allahu an hazretleri der ki, H.Z. Peygamber ve vesselam şöyle buyurdular. Kim? Rahat olarak Allah'ı. Din olarak İslam'ı. Resul olarak Hazreti Muhammed'i seçtim. Ve onlardan memnun kaldım derse cennet ona vacip olur. 4. İman ve İslam'ın fazileti. Yine Ebu Said Rabiallahu Anh Hazretleri der ki. H.Z. Peygamber ve vesselam şöyle buyurdular.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 Ebu Hüreyre Allahu an hazretleri anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, sizden biri içiyle dışıyle Müslüman olursa, yaptığı her bir hayı en az on mislinden, yedi, yüz misliğine kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar, böyle devam eder. 6. İman ve İslam'ın fazileti Muaz İbni Cebel El ile Allahu An Hazretleri anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki, Kimin hayatta söylediği en son sözü ile ilahe illallah olursa cennete gider. 7. İman ve İslam'ın fazileti. Ebu Zevcün de İbni Cünade El ile Allahu An Hazretleri anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki, bana Cebrail aleyhisselam gelerek ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmadan şirk koşmadan ölürse cennete girer mücidesini verdi dedi. Ben hayretle zina ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Hırsızlık da etse. Zina da yapsa cevabını verdi. Ben tekrar. Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha dedim. Evet. Dedi. Hırsızlık da etse. Zinada yapsa Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam dördüncü keresinde ilave etti. Ebu zevr patlasa da cennete girecektir. 8. İman ve İslam'ın fazileti. Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İki şey vardır gerekli kılıcıdır bir zat. Ey Allah'ın Resulü! Gerekli kılan bu iki şeyden maksat nedir? Diye sordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir. Cevabını verdi. 9. İman ve İslam'ın fazileti. Ebu Hüreyre Rabiallahu Anh Hazretleri anlatıyor. H. Z. Peygamber. Aleyhissalatü vesselam ey Allah'ın Resulü. Kıyamet günü senin şefaatinle en ziyade saadete erecek olan kimdir diye sormuştum. Bana, hadise karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmin etmiştim açıklamasını, yaptıktan sonra şu cevabı verdi. Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak da içinden gelerek La, ilahe illallah diyen kimsedir. 10. İman ve İslam'ın fazileti, Süheyb İbn-i Sinan Allahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle, buyurdular. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her iş onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır. Başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise, hayırdır. Bir zarar gelse sabreder bu da hayırdır. 11. İman ve İslam'ın fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir. Sonra da bana, gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. 12. İman ve İslam'ın fazileti, Vehbi bin i anlattığına göre kendisine, La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Dendi, de. Evet. Öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır. Yoksa kapalı kalır. Açılmaz cevabını verdi. 13. İman ve İslam'ın fazileti, Abdullah İbn-i Mesud el-Hüzeyli Rabiallahu Amin,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 Kim bu dış yollardan birine süluk ederse o onu ateşe götürecektir. Kim de sıratı, müstakime süluk ederse o da cennete ulaşacaktır. İbn-i Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu. İşte bu benim sıratı, müstakimimdir. Buna uyun. Başka yolları sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar. Enam 152-14 İmanın Hakikati Abdullah i̇bn Ömer İbn-i Hattab Allahu anh'ın anlattığına göre, bir adam kendisine, gazlaya çıkmıyor, musun diye sorar. Abdullah şu cevabı verir. Ben Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selamı işittim. Şöyle buyurmuştu. İslam beş esas, üzerine binal edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç, tutmak, Kaviye haç yetmek. Ramazan orucu tutmak 15. İmanın hakikati. Yahya İbni Yamur haber veriyor. Basra'da kader üzerine ilk söz eden kimse Mabet el-Yüheni idi. Ben ve Hümeyt İbni Abdurrahman el-Hineri Hac ve Umre vesilesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak Ashab'tan biriyle karşılaşmayı Temenni ettik. Maksadımız Ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenab-ı bizzat Mescid-i içinde Abdullah İbni Ömer Rabiallahu Anh'la karşılaşmayı nasip etti. Birimiz sağ, öbürümüz sol tarafından olmak üzere ikimiz de Abdullah, Rabiallahu Anh'a sokuldu. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını tahmin ederek, konuşmaya başladım. Ey bu Abdurrahman, Bizim taraflarda bazı. Kimseler zuhur etti. Bunlar Kur'an-ı okuyorlar. Ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Onların durumlarını beyansa dediğinde, şunu da ilave ettim. Bunlar. Kader yoktur. Her şey hadistir ve Allah önceden bunları bilmez iddiasındalar. Abdullah Rabi'ye an. onlarla tekrar karşılaşırsan haber ver ki ben onlardan biriyim. Onlar da benden biridirler. Abdullah İbn Ömer sözünü yeminle de tekit ederek şöyle tamamladı: Allah'a kasem olsun onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça Allah onun hayrını kabul etmez. Sonra Abdullah dedi ki babam Ömer İbni Hatta radıyallahu anh bana şunu anlattı. Ben Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selamin yanında oturuyordum. Derken elbisesi bembeyaz. Saçları simsiyah bir adam yanımıza, çıka geldi. Üzerinde, yolculuğa delalet eder hiçbir belirti yoktu. Üstelik içimizden kimse onu tanımıyordu da. Gelip Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamin önüne oturup dizlerini dizlerine dayadı. Ellerini bacaklarının üstüne hürmetle koyduktan sonra sormaya başladı. Ey Muhammed! Bana İslam hakkında bilgi ver. Peygamber aleyhisselatu ve selam açıkladı. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, gücünü yettiği takdirde Beytullah'a haç yetmendir. Yabancı, doğru söyledin diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de söyleneni tasdik etmesini hayret ettik. Sonra tekrar sordu. Bana iman hakkında bilgi ver. Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam açıkladı. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna da inanmandır. Yabancı yine. Doğru söyledin diye tasdik etti. Sonra tekrar sordu. Bana ihsan hakkında. Bilgi ver, Hazreti Peygamber ve vesselam açıkladı. İhsan Allah'ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu, görmesen de o seni görüyor. Adam tekrar sordu. Bana kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi ver, Hazreti Peygamber ve vesselam bu sefer. Kıyamet hakkında kendisinden sorulan, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor karşılığını, verdi yabancı öyleyse kıyametin alametinden haber ver dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yaptı. Köle kadınların efendilerini doğurmaları, yalın ayak, üstü çıplak fakir müslümin rivayetinde fakir kelimesi yoktur. var, çobanlarının yüksek binalar yapmada yarıştıklarını görmendir. Bu söz üzerine yabancı çıktı gitti. Ben epeyce bir müddet kaldım. Bu ifade Müslim'deki rivayete uygundur. Diğer kitaplarda ben 3 gece sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamla karşılaştım şeklindedir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam ey Ömer. Sual soran bu latın kim olduğunu biliyor musun? Dedi. Ben. Allah ve Resul daha iyi bilir deyince şu açıklamayı yaptı. Bu Cebrail aleyhisselamdı. Siz dininizi öğretmeye geldi. Ebu Davud, bir başka rivayette Ramazan orucundan sonra cünübükten yıkanmak maddesini de ilave eder. Yine Ebu Davud'un bir başka rivayetinde şu ziyade vardır. Müzeyne veya Cüheyne kabilesinden bir adam sordu. Ey Allah'ın Resulü! Hangi işi yapıyoruz? Olup bitmiş levi mahsuza kaydı geçmiş bir işimiz? Yoksa henüz levi mahsuza geçmemiş şu anda yeni başlanacak olan bir işi. Ni resulullah aleyhissalatu ve selam olup biten bir iş ifade etti. Adamcağız ve acematen biri yine sordu. Öyleyse niye çalışılsın ki? Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam şu açıklamada bulundu. Cennet ehli olanlara cennetliklerin ameli müessar kılınır. Ateş ehli olanlara da cehennemliklerin ameli müessar kılınır. Benzer bir hadisi Buhari rahimullah Ebu Allahu radıyallahu anh'ten kaydeder. Bu hadiset tirmizi hariç diğeründe de rastlanır. Mevzu bahis-i ibadette, şehadette bulunan yerine Allah'a ibadet edip hiçbir şey ortak, koşmaman ifadesi de yer alır. Bu hadiste ayrıca yalın ayak, üstü çıplak kimseler halk ve isleri olduğu zaman ziyadesi de mevcuttur. Şu ziyade de mevcuttur. Kıyametin ne zaman kopacağı? Allah'tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayıptan galibat ve bir hamse, biridir buyurdu ve şu ayeti okudu. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Rahinlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Lokman. 34 bir başka rivayette üstü çıplaklar tabirinden sonra sağır ve dilsizler arzın melikleri kralları oldukları zaman ziyadesi vardır. Nisai'nin süneninde şu ziyade mevcuttur. Dedi ki, Hayır, Muhammed'i hakikatle birlikte irşat ve hidayet edici olarak gönderen zata yemin, Olsun, ben o hususta kıyametin ne zaman kopacağı hususunda sizden birinden daha ilgili değilim. O gelende Cevril aleyhisselamdı. Dühik bir suresinde inmiştir. 16. İmanın hakikati. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Biz mescidde Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam ile birlikte otururken, devesine binmiş olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini ıhıp bağladıktan sonra, Muhammed hanginizdir diye sordu. Biz dayanmakta olan şu beyaz kimse diye gösterdik. Nisai'deki Ebu Hüreyre Allahu anhın rivayetinde, şu dayanmakta olan hafif, kırmızıya çalan renkteki kimse diye tasvir mevcuttur. Adam, ey Abdülmut Talib'in oğlu, diye seslendi. Resulullah ve vesselam, buyur seni dinliyorum dedi. Adam, sana bir şeyler soracağım. Sorularımda aşırı gidebilirim. Sakın bana darılmayasın dedi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam. Haydi istediğini sor adam. Rabbin ve senden öncekilerin Rabbi adına soruyorum. Seni bütün insanlara Peygamber olarak Allah mı gönderdi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam. Kâsen olsun evet adam. Allahu Teala adına soruyorum. Gece ve gündüz beş vakit namaz kılmanı sana Allah mı emretti Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam. Allah'a kasen olsun. Evet, adam. Allah adına soruyorum. Seninin şu ayında oruç tutmanı sana Allah'ın emretti. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Allah'a kasen olsun. Evet, adam. Allahu Teala adına soruyorum. Bu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı Allah'ın sana emretti. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Allah'a kasen olsun. Evet, bu soru cevaptan sonra adam şunu söyledi. Getirdiklerine inandım. Ben geride kalan kabilemin elçisiyim. Adım, Tımam İbn-i Sâlevelir. Bino, Sâd-i i̇bn Bunu beş kitap rivayet etmiştir. Metin Buhari'den alınmıştır. Müslüm'ün rivayetinde şöyle denir. Bir adam, geldi ve şöyle dedi. Bize senin gönderdiğin elçi geldi ve iddia etti ki sen Allah tarafından gönderildiğine inanmaktasın. Hazreti Peygamber ve vesselam doğru söylemiş dedi. Adam tekrar "Öyleyse semayı kim yarattı?" Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam "Allah" dedi. Adam "Peki bu dağları kim dikti ve içindekileri kim koydu?" dedi. Hazreti Peygamber ve vesselam "Allah" dedi. Adam "Peki semayı yaratan, arzı yaratan ve dağları diken zat adına söyler misin?" Seni peygamber olarak gönderen Allah mıdır? Hazreti Peygamber Aleyhissallatu Vesselam. Evet dedi. Adam. Elçin iddia ediyor ki biz gece ve gündüz beş vakit namaz kılmalıyız. Bu doğru mudur? Hazreti Peygamber Aleyhissallatu Vesselam. Doğru söylemiştir. Adam. Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah emretti. Hazreti Peygamber Aleyhissallatu Vesselam. Evet dedi. Adam. Sonra zekatı. Arkasından orucu. Daha sonra da haççı zikretti ve bu şekilde sordu. Ravli der ki, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam de her sualde doğru söylemiş diye cevap veriyordu. Adam son olarak sordu. Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah emretti Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam. Evet adam sonra geri döndü ve ayrılırken şunu söyledi seni hakla gönderen zaten kasem olsun Bunlar üzerine hiçbir şey ilave etmem Bunları eksiltmem de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu kimse sözünde durursa cennetliktir buyurdu 17 İmam ve İslam'ın fazileti Talha İbnur Beydilah haber veriyor Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame mecid al halisinden bir adam geldi saçları karışıktı Kulağımıza sesinin mırıltısı geliyordu. Ancak ne dediğini anlamıyorduk. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'e iyice yaklaşınca gördük ki, İslamdan soruyormuş. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam, gece ve gündüzde beş vakit namaz demişti ki adam tekrar sordu. Bu beş dışında bir borcun var mı? Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam, Ramazan orucu da var, deyince adam. Bunun dışında oruç var mı? diye sordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hayır ancak dersen nafile tutarsın dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ona zekatı hatırlattı. Adam Zekat dışında borcun Var mı? dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hayır Ama nafile verirsen o başka dedi. Adam geri döndü ve gider ayak. Bunlara irave yapmayacağım gibi noksan da tutmayacağım dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam da, Sözünde durursa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Veya sözünde durursa cennetliktir buyurdu. Ebu Davud da kasen olsun kurtuluşa erer. Yeter ki sözünde dursun şeklinde tekildiği olarak gelmiştir. 18. İmanın hakikati. Abdullah İbn Abbas'ın rivayetine göre, Bir kadın, Kendisine tüpte yapılan bir şir hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi. Abdülkayıs kabilesinin heyeti Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam'e geldiği vakit, "Bu gelenler kimdir?" diye sordu. Ve diyalar diye kendilerini tanıttılar. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam, "Merhaba, hoş geldiniz. İnşallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız." buyurdu. Misafirler, biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kafir mudarlılar var. Bu sebeple, sizi ancak haram ayımda uğrayabiliyoruz. Öyle ise, bize kesin, açık bir anal emret. Onu geride bıraktıklarımıza da öğretelim. Ve bizi cennete götürsün, dediler. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam de onlara dört emir ve dört yasakta bulundu. Önce tek olan Allah Ka'la'ya imanı emretti ve sordu. İman nedir biliyor musunuz Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Açıkladı. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, Arap'ta elde edilen ganimetten beşte birini ödemenizdir. Resulullah aleyhissalatu ve selam onlara şu kapları şıra yapmada kullanmalarını yasakladı. Hantem topraktan mamul dibbasu kabığından yapılmış testiler, nakip hurma kökünden ayrılan çanak, müzeffet veya bukar içi dipler hatranla cilalanmış kap 19 İmanın hakikati Hz. Ali Kerremallahu ve diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdu. Kişi dört şey: inanmadıkça mümin olmuş sayılmaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni bütün, insanlara hakla göndermiş bulunduğuna şehadet etmek, ölüme inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak. 20. İmanın hakikati Eşşerit İbnus i Sürreyd Es-Sakasi radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Annem bana kendisi, adına mimine bir cariye azat etmemi vasiyet etti. Benim yanımda, suranlı rubi siyah bir cariye var. Onu azat edeyim mi? Hazreti Peygamber, aleyhisselatu vesselam, çağır. Onu göreyim dedi. Çağırdım ve geldi. Cariye'ye sordu. Rabbin kim? Cariye. Allah dedi. Tekrar sordu. Ben kimim? Cariye. Allah'ın elçisi isim cevabını verince Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunu azat et zira minne buyurdu. 21. İmanın hakikati Muaviye İbn Hakem es-Sıleb anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselama gelip bir cariyen var. Çoban olarak çalıştırıyor. Koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunu muritirdi. Ne oldu diye sorunca Kurt kaptı dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığın icabı cariyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azat etmeyi adadım. Onu azat edebilir miyim diye sordum. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam cariyeye. Allah nerede diye sordu o. Göktedir deyince. Peki hala ben kimim? Dedi. Cariye sen Allah'ın Resulüsün cevabını verince, Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam bana, yönelerek, bunu azat et. Zira nimin nedir buyurdu. 22. İmanın hakikati, Abbas İbni Abdülmuttalib adıya Allah'u an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selamın şöyle, söylediğini işittim. İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar. 23. İmanın Hakikati Abdullah İbn-i el Gaziri Rabiallahu An anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Üç şey vardır. Kim onları yaparsa imanın tadını alır. Sadece Allah'a kulluk eden, Allah'tan başka ilah olmadığını bilen, her yürünün hoşluğuyla zekatını veren, Zekatını da yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz, küçük hayvanlardan vermez. Aksine mallarının orta halbilerinden verir. Zira, cenabı ı Hakk'ın en iyisinden vermenizi emretmiştir. Nere en adısından olana razı olmuştur. 24. İvanın hakikati B. İbn-i Hakim İbni Muaviye İbni Hayde E. Kurşeyri babası tarihiyle dedesinden şunu rivayet ediyor. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemeyeceğim diye şunların ellerinin parmaklarını göstererek Adilinden farzla, yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında, hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seni bizlere gönderdi Hz. Peygamber ve vesselam. İslam dedi. Pekala! Dedim. İslam'ın alametleri nedir? Şu cevabı verdi. Kendimi Allah'a teslim ettim. Başka şeyleri terk ettim demen. Namaz kılman. Zekat vermendir. Her Müslüman bir başka Müslüman'a haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terk edip, Müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli Allah katında makbul değildir. 25. İmanın hakikati, Süfyan İbni Abdüla Es-Sakasi radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana etsin mesciden başka kimseye İslam'dan sormaya, hacet bırakmasın dedim. Şu cevabı verdi. Allah'a inandım de. Sonra da, doğru ol buyurdu. 26. İmanın hakikati, Enes radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir. Bizim kestiğimizi yerse işte o. Müslümandır 27. Mecaz hakkında Ebu Hüreyre anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, İman, 70 küsur bir rivayete ve 60 küsur şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bir rivayette şu ziyade vardır. Bu şubelerden en üstsünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır. 28 Mecaz hakkında Hz. Enes Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle buyurduğunu anlatıyor. 3 haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadını duyar. Allah ve Resulü'nü bu ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek. Bir kulu Allah rızası için sevmek. Allah, imansızlıktan kurtarıp bir İslam'ı nasip ettikten sonra tekrar küfre İnansızlığa düşmekten, ateşe, atılmaktan korktuğu gibi korkmak. Nisai'nin kaydettiği bir diğer rivayette bu ikisi dışında kalan tabirinden sonra şu ziyade vardır. Allah için sevmek. Allah için buz etmek. 29. Mecaz hakkında. Yine Hazreti Emes radıyallahu anh bildiriyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden, biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Nisai'nin bir rivayetinde malından ve ailesinden daha sevgili denmektedir. 30. Mecaz hakkında. Yine Hazreti Emes radıyallahu anh'in rivayetine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez. Nisai'nin rivayetinde hayır bir şeylerden ziyadesi mevcuttur. 31. Mecaz hakkında Ebu Ümame radıyallahu an, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Kim? Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını temale erdirmiştir. 32. Mecaz hakkında. Ebu Hureer adıyla Allahu Amin Hazretleri Hazreti Peygamber Aleyhissallatu ve Selam'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Müslüman. Diğer Müslümanların elinden ve ilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de. Halkın. Can ve mallarını kendisine karşı emniyette Bildikleri kimsedir. 33. Mecaz hakkında, Abdullah İbn-i Amir İbn-i Allah'u an hazretleri, Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle dediğini, rivayet etmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir. Muhacirde Allah'ın yasakladığı şeyi terk edendir. Sahihen ve de gelen bir başka hadiste şöyle denir. Bir adam sordu. Ey Allah'ın Resulü, İslam'da hangi amel daha hayırlıdır? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, yemek yedirmen, tanıdık tanımadık herkese selam vermen, dedi. 34. Mecaz hakkında, Ebu Said'in Hudbi radıyallahu an Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamin, şöyle dediğini rivayet etti. Bir kimsenin mescide alakasını, görürseniz, onun ümin olduğuna şehadet edin. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın mersiplerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar iman ederler. K. 18-35 Mecaz hakkında H. Z. Enes Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Üç şey vardır ki imanın, aslındandır. Birinci La illallah İllallah diyene saldırmamak. İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tepkir etme. Herhangi bir amirin sebebiyle de İslam'dan dışarı atma. İkinci cihat, bu Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin de ricale karşı savaşacak en son serdine kadar ceyran edecektir. Onu, ne imamın zalim olması, ne de adil olması ortadan kaldıramayacaktır. Üçüncü kadere iman 36, Mecaz hakkında Ebu Hüleyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ashabından bir kısmı ona sordular. Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor. Normalde bunu söylemenin günah olacağına kanıyız. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam, "Gerçekten böyle dil korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler, "Evet." deyince, işte bu korku imandan gelir. Vesvese zarar vermez." dedi. Diğer bir rivayette Şeytanın hilesini vesveseye dönüştüren Allah'a hamdolsun demiştir. Müslüm'ün İbn-i Mesud'a Allah'u amktan kaydettiği bir rivayet şöyledir. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü! Bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercih eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi Hz. Peygamber? Aleyhissalatu vesselam. Hayır bu korkunun gerçek imanın ifadesidir cevabını verdi. 37. Kelime-i şehadet ve onun dil ile ikrarının hükmü İbn-i Ömer radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam. Ben insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat, verinceye kadar onlarla savaş etmekte emrolundum. Bunları yaptılar mı? Kanlarını, mallarını bana karşı korumuş emniyet altına almış olurlar. İslam'ın hakkı hariç. Artık samimi olup olmadıklarına dair durumları Allah'a kalmıştır. Müslümdeki rivayete İslam'ın hakkı hariç ibaresi mevcut değildir. 38. Kelime-i şehadet ve onun dil ile ikrarının hükmü. bu i B.N.R. r İbni Ziyar'da bir Allah'u an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selam ile otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam onu açıkladı. Meğerse o zat, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama, peki o Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi bulunduğuna şehadet etmiyor mu diye sordu. Adam. Hayır o şehadeti ikrar etmiyor dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, namaz kılıyor mu diye sordu. Adam, hayır namaz da kılmıyor deyince, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'ım öldürmekten beni menettiği kimseler işte böyle dedi buyurdu. 39. Kelime-i şehadet ve onun dil ile ikrarının hükmü. Tadik el-Eşcai Allahu Amfresulullah aleyhissalatu. Ve Selam'ın şöyle söylediğini haber verdi. Kim de ilahe illallah der ve Allah'tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. Samimi olup olmadığı meselesi, Allah'a aittir. Yine Müslim'in bir başka rivayeti, kim Allah'ı bilirse diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder. 38. Hadis 40 Diat Ahkamı Ubadet Yubnus Samit Allahu an anlatıyor. Biz bir seferinde Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam ile aynı cemaatte beraber oturuyorduk ki Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina fazihasını işlememek, Allah'ın haram ettiği, cana meşru bir sebep olmaksızın kıymamak şartları üzerine bana bir at edin buyurdu. Bir diğer rivayette çocuklarınızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftirada bulunmamak, meşhur ailedeki emirlerde ne bana ele vazifelile isyan etmemek üzere bir at edin kim gelecceği bu sözlere sadık kalır Ahdin vefa gösterirse karşılığını Allah'tan alacaktır Kim de bu yasaklardan birini işleyecek olursa artık işi Allah'a kalmıştır Dilerse affeder. Dilerse azap ir cezalandırır buyurdu Biz de bu şartlarla bir at ettik Nisa bir başka rivayette karşılığını Allah'tan alacaktır ifadesinden sonra şu ziyadeyi kaydeder. Kim bunlardan birini işler? Sonra da, dünyada cezalandırılırsa, çektiği bu ceza onun için kefaret ve o günahtan temizlenme olur. Buhari, Müslim, Mu'at'ta ve mesaide gelen bir diğer rivayette şu ifade mevcuttur. H. Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selame zor durumlarda olsun.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 iktidar sahibine karşı onda Allah'ın kitabında gelmiş bulunan bir delil sebebiyle temil götürmeyen açık bir küfür görüneldiçe iktidar kavgası yapmamak 41 biat ahkamı Amr İbn Malik el Eşcai'i Radiyallahu an anlatıyor Biz Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda 7 veya 8 veya 9 kişiydik Allah Resulüne biat etmiyor musunuz dedi ellerimizi uzatarak Hangi şarlara uymak üzere bir at eleceğiz? Ey Allah'ın Resulü dedik. Şu cevabı verdi. Allah'a ibadet etmek ve O'na hiçbir şey ortak koşmamak. Beş vakit namazı kılmak verilen emirlere kulak verip itaat etmek ve bu sırada gizli. Bir kelime fısıldayarak devamla halktan hiçbir şey istemeyin buyurdu. Avrf İbn Malik ilaveten der ki, Hazreti Peygamber aleyhisselatu, ve selami benimle dinleyen o cemaatten öylelerini biliyorum ki, üzerinde iken kazar akamçısı düşse kimseye şunu bana verir, misin diye talepte bulunmaz iner kendisi alırdı. 42. Biat ahkamı, i̇bn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Biz Hz. Peygamber aleyhissalatu ve selame kulak vermek ve itaat etmek şartıyla biat ederken gücünüzün üzüntü şeyler şeylerde diyordu. 43. Biat ahkamı, Ümeyme bintu, Lukay Allahu am dedi ki, Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selame gelip kendisine, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde istira, atmamak, sana meşru emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz dedik. Hemen ilave etti. Gücünüzün yettiği ve takyatımızın kafi, geldiği şeylerde, biz, Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir. Haydi bi'at edelim dedik. Süfyan merhum der ki, kadınlar, bi'atı erkekler gibi mu ederek yapmayı kastetmişlerdi. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam, ben, kadınlarla mu safaha etmem. ''Benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer.'' buyurdu. 44. Muhtelif Akamlar am ibn İbni Ebil Ahvat radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam ne birlikte, ve daha açıkçında bulundum. Orada Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam irat ettiği hutbeli önce Allah-u Teala'ya hamdü, çena. Hatırlatma ve, tavsiyelerden sonra şöyle devam etti. Hangi gün bugünden daha mukaddes ve haramdır? Bu soruyu üç kere tekrarladı. Cemaat, El Haç Ekber günü diye cevap verdi. Resulullah ve Vesselam devam etti. Öyleyse bilin ki, kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, birbirinize, bu ayımızda bu beldenizde şu gününüz nasıl haramsa öylece haramdır, mukaddesdir. Bilin ki herkesin cinayetinden kendisi, sorumludur. Hiçbir babanın cinayetinden oğlu sorumlu tutulmaz. Haberiniz olsun ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu sebeple, 1- Müslümana, bizzat kendisi helal kılmadıkça kardeşinin hiçbir şeyi helal değildir. Bilin ki cahiliye devrinden kalan bütün faizler mülkadır. Terk edilecek ve alınmayacak. Faize verilen paranın sadece sermaye kısmını yani aslını alacaksınız. Böylece ne zulüm ve haksızlık etmiş ne de zulme ve haksızlığa uğramış olacaksınız. Abbas İbni Abdülmuttalib'in faizi hariç. Zira onun tamamı mülladır. Terk edilmiştir. Haberiniz olsun ki, cahiliye devrinden kalan bütün kanlar da terk edilmiştir. İntikam peşine düşülmeyecek. İlga ettiğin ilk cahiliye kanı da El-Haris Abdül Abdülmuttalib'in kanıdır. Haris, Ben-ılaysan tuttuğu bir süt anneye bebeğini emzirtiyordu. Çocuğu Hüzey adında birisi bir kavga sırasında attığı bir taşla kazayla öldürmüştü. Sakın ha! Kadınlara da iyi muamele yapın. Çünkü onlar yanınızda. Esir durumundadır. Onlara iyi muamele enin dışında... Terketmek etmek, dövmek gibi bir başka şey yapmak hakkına sahip değilsiniz. Ancak açık bir çirkinlikte bulunulursa o hariç, çirkin iş yapmaları halinde önce yataklarını ayırın. Yine de devam edecek olurlarsa yaralamayacak şekilde dövün. Bundan sonra itaat ederlerse, onların yaptığını ayırma, dövme gibi muamelelere zurna devam etmek için bir yol, bir bahane aramayın. Bilin ki sizin kadınlarınız üzerinde bazı Haklarınız var. Kadınlarınızın da sizler üzerinde bazı hakları vardır. Kadınlarınız üzerindeki haklarınız istemediğiniz kimselere yatağınızı çiğnetmemeleri, evlerinize hoşlanmadıklarınızın girmesine izin vermemeleridir. Onların sizdeki hakları ise yiyecek ve yiyeceklerinde iyi davranmanızdır. Haberiniz olsun. Şeytan şu beldenizde kendisine ebediyen tapılmayacağını idrak etmiştir. Fakat sizin önemsemediğiniz şeylerde ona itaat, devam edecek. Bunlar da onu memnun kılacak menfi neticeler hasıl edecektir. 45. Muhtelif Akamlar i̇bn Ömer Ömer radıyallahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhissalatu vesselam veda açıkçında, şunu söylediler. Ey ahali hangi ayın hürmeti daha ileri olduğunu biliyor musunuz halk? Şu içinde bulunduğumuz ay değil mi? dedi. Resulullah ve Vesselam, peki hangi bölgenin hürmetçe daha önde olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Halk, şu yerler değil mi cevabını verdi. Resulullah ve Vesselam tekrar, pekala hangi günün hürmetçe daha üstün olduğunu biliyor musunuz dedi. Halk, şu içinde bulunduğumuz gün değil mi diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam sözlerine şöyle devam etti. Öyleyse bilin ki Allah Teala sizlere, meşru sebep dışında kanlarınızı, mallarınızı, ırzlarınızı haram kılmıştır. Tıpkı şu de, şu ayda, şu günümüzü haram kıldığı gibi, Hazreti Peygamber ve Vesselam bundan sonra üç sefer tekrar ederek sordu. Duydunuz mu? Tebliğ ettim. Mi halk her defasında evet cevabını verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sözlerini şöyle tamamladı. Sakın ha! Benden sonra tekrar küfre dönüp birbirinizin boyunlarını vurmaya kalkmayın 46. Muhtelif akamlar. Ebu Bekram dufel Haris Müharis es-Sakasi Allahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zaman! Döne döne Allah'ın arz ve semavatı. Yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. Sene 12 iki aydır. Bunlardan, dördü haram aydır. Haram aylarda üç tanesi peş peşe gelir. Zülkad'e, Zülhice ve Muharrem. Bir de Cumali ve Şaban ayları arasında yer. Alan mudarlıların recebi. Resulullah aleyhissalatu vesselam sordu. Bu ay hangi aydır biz? Allah ve Resul daha iyi bilir dedik. Bir müddet sustu. Biz ayın ismini değiştirecek zannettik. Ancak şunu söylediler. Bu نتيجة değil mi? Evet, karşılığını verdik. Devam etti. Peki burası neresidir biz? Allah ve Resul daha iyi bilir cevabını verdik. Yine sustu ve biz bölgenin ismini değiştirecek vehmine kapıldık. Burası haram bölge değil mi dedi. Evet dedik. İçinde bulunduğunuz gün nedir diye tekrar sordu. Biz yine Allah ve Resul daha iyi bilir, dedik. Tekrar sustu ve biz yine günün ismini değiştirecek zannına düşmüştük ki, Kurban günü değil mi, dedi. Evet, cevabınız üzerine sözüne devam etti. Bilin ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır. Tıpkı bu yerde, bu ayda şu gününüzün haram olması gibi, Rabbinize kavuştuğunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesabı çekecek. Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını uğran kafirler olmayın. Bu söylediklerimi, duyanlar, duymayanlara ulaştırsınlar. Bazen söz kendisine ulaştırılan kimse, ulaştırılan sözü, bizzat yine yeniden daha iyi beler, Resulullah, aleyhissalatu vesselam sonra şunu ekledi. Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Üç defa tekrarladı. Evet cevabınız üzerine. Ya Rabbi şahit o dedi. Müslüm'ün rivayetinde şu ziyade var. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam beyazı galebe alan alaca iki koyuna yöneldi ve onları kesti. Sonra da koyunun bir parçasını alıp aramızda taksim etti. Rezin rivayetin arasına şunu ilave eder. Üç şey vardır. Bir miminin kalbi onlara karşı ebediyen ihanet etmez. Amel sırf Allah için yapmak. İdareyi elinde tutana karşı hayırha olmak. Müslümanların cemaatine katılmak. Çünkü onların duaları cemaate dahil olanların hepsini içine alır. i̇bn Esir. Bu ziyadeyi ana kitaplarda kötü bir sitte de görmedim der. Bu ziyadenin manası şudur. Bu üç şeyde kalpler huzura kavuşur. Kim bunlara yapışır? Liyet ederse. Kalbi ziyanet. Hile ve şer gibi manevi. Kirlerden temiz kalır. 47. Muhtelif akamlar bu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam. Her çocuk fıtrat. Üzerine doğar buyurdu ve sonra da şu ayeti okuyun dedi. Allah'ın yaratırışta verdiği fıtrat. Rum. 30. Sonra Resulullah aleyhisselatu ve selam sözünü şöyle tamamladı. Çocuğu anne ve babası Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya meclisleştirir. Tıpkı hayvanın. Doğurunca. Azaları tam olarak yavru doğurması gibi. Siz kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğmuş hayvana rastlar mısınız dinleyenler? Ey Allah'ın Resulü! Küçükken ölenler hakkında ne dersiniz? Cennetlik mi? Cehennemlik mi diye sordular. Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selam şu cevabı verdi. Yaşasalardı. Nasıl bir amel işleyeceklerdi Allah daha iyi bilir. Bir başka rivayette, Doğan hiçbir çocuk yoktur ki, konuşmaya başlayıncaya kadar şu din üzere olmasın buyurulmuştur. 48. İman ve İslam'a giren müteferrik hadisler, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Hz. Peygamber, aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, Mümin, mütemadiyen rüzgarın eğici tezirine maruz bir bitkiye benzer. Mümin, devamlı belalarla, baş başadır. Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz. 49. İman ve İslam'a giren müteferrik hadisler. i̇bn Ömer Ömer Rabi'ye an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurmuştu. Mümin, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. Halk savranca ağaç, pişmekancı ağaç diye tahminle bulundular. Fakat isabet ettiremediler. Ben, bu, hurma ağacıdır demek istedim. Ancak yaşım küçük olduğu için utandım. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam, Selam, "Bu hurma ağacıdır" diyerek açıkladı. 50 İman ve İslam'a giren müteferrih hadisler. Nevra İbn Seman da biyallahun an anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor. Bir rivayette iki ev değil, iki sur denmiştir. Bu evlerin açık olan kapıları vardır. Kapıların üzerine de perdeler çekilmiştir. Biri yolun başında. Biri de onun yukarısında durmuş iki. Davetçi gelip geçenlere şu daveti okuyorlar. Allah cennete çağırır. Dilediğini doğru yola eriştirir Yunus. 25. Yolun iki yakasında iki kapılar ise. Allah'ın hududu yani yasakları hiç kimse perdeyi açmadan bu yasaklara düşmez. Kişinin yukarısındaki davetçi, Rabbisinin validir Rezin, bu temsili, İbn-i Mesud tarafından rivayet edilen bir hadisle açıklar. Doğru yol, İslam'dır. Kapılar, Allah'ın haramlarıdır. Perdeler, Allah'ın hudududur yasaklar. Yolun başındaki davetçi, Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun yukarısındaki davetçi, her birinin kalbinde yerleştirilmiş olan bazen, vicdan, bazen sağduyu diye ifade edilen hak niyet duygusu ki, buna bazı hadislerde lümme-i Merkiye'de denmiştir vahizullah'tır. 51. İman ve İslam'a giren müteferrik hadisler, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber, ve vesselam şöyle buyurdu. İslam garip olarak başladı. Tekrar başladığı gibi garip hale dönecektir gariblerine. Mutlu 52. Kur'an ve Hadis'e uyumaya dair İmam Malik'e ulaştığına göre Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şunu söylemiştir: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti. 53. Kur'an ve Hadis'e uyumaya dair Yezid bin Erkan da Allah'u an anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Buyurdular ki, size, uyduğunu haktirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Bu, Allah'ın kitabıdır. Sema'dan arda uzatılmış bir ip durumundadır. Diğeri de kendi meslim, ehli beytimdir. Bu iki şey, Cennete Kevser havuzunun, başında bana gelip hakkınızda bilgi verinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Öyleyse bunlar hakkında, ardından bana, nasıl bir halef, olacağınızı siz düşünün. 54. Kur'an ve hadise uyumaya dair, İrbaz İbn-i Sariye Allahu anh dedi ki, Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam, bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaate çevirerek çok beli, çok maydar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri, Ey Allah'ın Resulü! Sanki bu, bir vede konuşmasıdır. Bize ne tavsiye ediyorsunuz dedi. Size, buyurdu, Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda kabeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Zira, sizden hayatta, kalanlar benden sonra nice ihtilaflarını görecek. Öyleyse size sünnetimi ve hidayet üzere olan Hülefa-i sünnetini hatırlatırım. Bunlara, uyu ve dört elle sarılın. Sonradan, çıkarılan şeylere karşı da son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira sünnette bulunan azıt olarak her yeni, çıkarılan şey bir bidattır. Her bidat ve dalalettir. Sapıklıktır. 55. Kur'an ve hadise uyumaya dair, Nikdam İbn-i Madike'i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, buyurdular ki, Haberiniz olsun. Rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin, bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah aleyhissalatu vesselamın haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir. Ebu Davud'un rivayetinin baş kısmında şu ziyade vardır. Haberiniz olsun. Bana kitap. Ve bir o kadar da sünnet verildi. Rivayetin gerisi, yukarıdaki manada devam eder. E bu Davud'un rivayetinin sonunda şu ziyade de mevcuttur. Haberiniz olsun Kur'an'da zikri geçmeyen ehli eşeğin neti de size helal değildir. Vahşi hayvanlardan parçalayıcı dişi köpek dişi olanlar. Keza muahidili olanların yitikleri de haramdır. Ancak eşya sahibi, ihtiyaç olmadığı için, kasten terk etmişse o müstesna. Bir kimse bir kavme uğradığı zaman, ona ikram etmek, o kavme vazife olur. Şeyet ikram etmezlerse, o kimse, hak ettiği ikramın mislince onları cezalandırır. 56. Kur'an ve hadise uymaya dair, Ebu Musa Abdullah İbnu Kays el-İşari radiyallahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin, misali, bir araziye düşen yağmur gibidir. Bilindiği, üzere, bazı araziler var. Tabiatı güzeldir. Suyu kabul eder. Bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var. Mürbük değildir. Ot bitirmez. Ama su sar. Onun tuttuğu su ile cenab Hak insanları yararlandırır. Bu sudan kendileri içerler. Hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir araziye, daha isabet eder ki, bu ne suksa ne ot bitirir. Bu temsilin biri Allah'ın dininde ilim sahibi kılmana delalet eder. Böylesini Allah benimle göndermiş olduğu hidayetten yararlandırır. Yani hem, öğrenir, hem öğretir. Temsilden biri de, Buna iltifat etmeyen Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul etmeyen kimse delalet eder. 57. Kur'an ve hadise uymaya dair, yine aynı sahabe Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Hz Peygamber aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, Benim misalimle cenab hakkım Hakk'ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir. Bir adam kendi kavmine gelip, ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm. Tehlikeyi haber veriyorum. Tedbir alın, der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup, Geceleyin. Teraşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak Sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla. Bana isyan edip Cenab-ı Hak'tan getirdiklerimi teklif edip yalanlayanları göstermektedir. 58. Kur'an ve hadise uymaya dair Ebu Hüreyre Allah'u an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Benim misalimle, sizin misaliniz şu temsile benzer. Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler gece, Kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için elimizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe, ateşe koşuyorsunuz. 59. Kur'an ve hadise uyumaya dair İbn-i -e Allah'u Anhum şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Muhakkak ki, en güzel, söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yolda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in yoludur. İşlerin en kötüsü dediğine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır. Size vaat edilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. 60. Kur'an ve Hadise Uyumaya dair H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u Anha Validemiz anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, buyurdu ki, Kim şu yine uymayan bir şey uyduracak olursa, bu merdudduru kabul edilmez, bir rivayette de şöyle denmektedir. Bizim sünnetimize uymayan bir amel işleyinin yaptığı amel de merduddur. 61. Kur'an ve hadise uymaya dair, Ebu Zevratı'yı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdular. Kim cemaatimizden bir karış uzaklaşırsa kendini dine bağlayan İslam bağını boynundan çıkarıp atmış olur. 62. Kur'an ve hadise uyumaya dair H.Z. Ali radıyallahu am şöyle demiştir. Daha önce hükmettiğiniz şekilde hükmedin. Zira ben kargaşaya, nizaya götürecek muhalefeti sevmem. Takiha tek bir cemaat teşkil etsinler. Veya arkadaşlarımın öldüğü gibi ben de öleyim. i̇bn Sirin merhum. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten yapılan rivayetlerin çoğunun uyduma ve yalan olduğu görüşündeydi. 63. Kur'an ve hadise uymaya dair. Enes radıyallahu anh şöyle der. H. Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam devrinde. Mevcut olan şeylerden kelime-i şehadet dışında hiçbirini artık göremiyorum. Kendisine namazı da mı diye itiraz edilince. da ne? Yaptığınızı biliyor musunuz? Öğleyi akşama yakın kılmadınız mı? Cevabını verir. 64. Kur'an ve hadise uyumaya dair. Ebu Hüleyr'e radıyallahu amitten rivayet edildiğine göre bir gün kendisi çarşıya uğular ve Mescid-i Resulullah aleyhissalatu vesselamın mirası taksim edilirken ben sizleri burada görüyorum bu ne biçim iş. Sizde koşun uyurur. Herkes mescide koşuşur. Bir şey göremeyince taksim edilen bir şey göremedik. Sadece bazıları Kur'an okuyordu derler. O cevabı yapıştırır. İyi ya, aleyhissalatu ve selamın mirası zaten bu değil mi? 65, Kur'an ve hadise uyumaya dair, İbn-i Mesud radıyallahu rivayet edildiğine göre, şöyle buyurmuştur. Bir yol takip etmek isteyen, bu yolu ölmüş olanların yolundan seçsin. Zira hayatta olanların fitnesinden emin olunamaz. Ölmüş olanlar ise Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selamin asyabıdırlar. Onlar bu ümmetin en etalidir Kalpçe en temizleri, ilimce en derinleri, amelce en ihlaslıları yine onlardır. Allah, Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selamin sohbet verinin yerleşmesi için onları seçmiştir. Öyleyse sizler onların üstünlüğünü idrak edin. Onların yolundan gidin. Elinizden geldikçe onların ahlakını ve yaşayış tarzlarını kendinize örnek kılın. Zira onlar en doğru yolda idiler. 66. Kur'an ve hadise uyumaya dair, İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın kitabını öğrenir ve sonra da onda bulunanlara ularsa, Allah onu dünyada dalaletten çıkarıp doğru yola sevk eder. Ahirette de kötü hesatan korur. 67. Kur'an ve hadise uyumaya dair, Ömer İbn-i Hattab-ı Rıbiyallahu Anh'tan rivayet edilir ki, şöyle buyurmuştur. Gecesi, gündüz gibi olan çok adımlık bir at üzere terk edildiniz. Köydeki ve ve mahalle mekteplerindeki çocukların dini üzere olun. Ayet ve, hadisten öğretilenleri olduğu gibi takip edin. Kendinizden katıp karıştırmadan. taklit edin. 68. Kur'an ve hadise uyumaya dair, Z Ali Allah'u An şöyle buyurmuştur. Sizler geniş bir caddeye bırakıldınız. Bu. Üzerinde ümmül kitap olan Nani Allah'ın kesin hükümlü ayetleriyle istikameti tespit edilmiş bir yoldur. Asyal'ın büyüklerine ait son beş rivayeti Rez'in merhum tahriş etmiştir. 69. Amel ve İtizat. H.Z. Enes Allah'u An anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamin zevce-i hani iyi.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 Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanımız ve yasaklarından en ziyade kaçınanımız benim. Fakat buna rağmen, bazen, oruç tutar, bazen yerim, namaz kılarım, uyurumda, kadınlarla beraber de olurum. Benim sünnetim budur. Kim sünnetimi beğenmezse benden, değildir buyurdu. 70. Amel-i İtizaz, H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ruhsat ifade eden bir amelde bulunmuştu. Bazılarının bundan kaçındıklarını işitti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir hutbe okudu. Adeti vecib ile cenab Hakk'a hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Allah için söyleyin. Bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip kaçınıyorlarmış. Doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum. Ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum. Allah'tan duyduğum korku da onların duyduklarından çok daha fazladır. 71. Amel ile itizaz. Yine Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Bil ki ben hem uyurum hem namaz kılarım. Oruç da tutarım. Kadınlarla evlenirim de ey Osman Allah'tan kork. Zira ehlinin senin üzerinde hakkı var. Misafirin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyleyse bazen oruç tut. Bazen ye. Namazda kıl. Uykunu da al. Rezin merhum. Şunu ilave ediyor. Osman radıyallahu anh bütün gece namaz kılmak. Gündüzleri de hep oruç tutmak. Kadınlarla da hiç nikah. Yapmamak üzere yemin etmişti. Osman Resulullah aleyhissalatu reçelema yemininden sordu. Bunun üzerine meali şu olan ayet nazil oldu. Allah sizi rastgele yeminlerinizden dolayı dolayı değil. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminden dolayı sorumlu bakara. 225-72 Amel-i İtizaz Abdullah İbnu Ham İbni Allahu an anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selame benim hayatta kaldığım müddetçe vallahi gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de namaz kılacağım dediğim haber verilmiş. Beni çağırtarak, sen böyle, böyle söylemişsin. Doğru mu dedi. Annem babam sana feda olsun. Evet böyle söyledim ey Allah'ın Resulü dedim. İyi ama, dedi. Sen buna, güç getirmezsin. Bazen oruç tut. Bazen ye. Gece kalk. Uyura. Ayda üç gün tut bu yeter. Zira hayırlı işleri Allah on misliyle kabul ederek ücret veriyor. Bu üç gün. Aynen yıl orucu yerine geçer buyurdu. Ben. Söylediğinizden daha fazlasına güç getiririm dedim. Öyleyse. Dedi. Bir gün. Oruç tut. iki gün ye. Ben tekrar bundan başkasına da güç getiririm dedim. Öyleyse. Dedi. Bir gün tut, bir gün ye. Bu Hazreti Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Bu en kıymetli oruçtur, veya en etal oruçtur. Ben yine, ben bundan daha fazlasına güç yetiririm dedim. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam, bundan etalı yoktur buyurdu. 73. Amel ve itizat. Heze. Ayhere biyyallahu amha şunu anlatır. Hz. Peygamber ve Vesselam'ın bir hasır vardı. Geceleri perde yapıp gerisine namaz kılardı. Gündüzleri de yayıp üzerine otururdu. Halk da Resulullah ve Vesselam'ın yanına dönüp gelip, aynen onun gibi namaz kılmaya başladılar. Sayı gittikçe arttı. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam onları yönelerek şunu söyledi. Ey insanlar! Takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz dua etmekten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen, amel. Az da olsa devamlı olandır. Rahi der ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in bir iş yapınca onu sabit kılardı artık terk etmez. Devamlı yapardı bu harini Ebu Hüreyre. Sadıya Allahu yaptığı bir ribayette. Orta yolu tutun. Güzeli yakın olanı arayın. Sabah vaktinde. Akşam vaktinde. Bir miktarda gecenin son kısmında yürüyün, ibadet edin. Ağır ağır hedefi varabilirsiniz. Unutmayın ki sizden hiç kimseye yaptığı amel, cenneti kazandırmayacaktır buyurdu. Senden amelinle cennete gidemeyeceksin ey Allah'ın üsülü dediler. Evet, ben de, dedi. Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse ben de bu hari ve mesaide gelen bir başka rivayette. Bu din kolaylıktır. Kimse aşırı gayretle geçmeye çalışmasın, başa çıkamaz. Yine de yapamadığı eksiklikleri kalır ve galibiyet dinde kalır buyurulmuştur. 74. Amel-i Hz H Z Allahu Amin anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdu: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin. Bir rivayette de: ısındırın, nefret ettirmeyin buyurulmuştur. 75. Amel İttizal. Sehri İbn Ebülmamerdı Allahu Amin'in anlattığına göre, Sehri babası beraberce Hazretim Enes kıdı Allahu Amin yanına girerler. Enes yolcu namazı kılıyormuş, casına çok hafif bir namaz kılıyor bulurlar. Selam verip namazdan çıkınca, Allah sana maaf buyursun bu kıldığı namaz farz mı yoksa nasıl miydi dedik. Farz namazdı Bu eksiksiz. Hz. Peygamber ve vesselamın nama tarzıdır. Bilerek hiçbir değişiklikle yapmadım dedi ve ilave etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Yıl orucu, her gece teheccüd, kadınları bir kararlarla kendinize zorluk çıkarmayın. Zorla uğrarsınız. Zira geçmişte bir kavim bir kısım, zahmetli işleri azmederek kendisini zor attı. Allah da zorluklarını arttırdı. Manastır ve kiliselerdekiler bunların bekayasıdır. Onlar, Üzelerine, Bizim farz kılmadığımız, Fakat, Güya Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerinin koydukları ruhba bile gereği gibi bir ayet etmediler. Hadid, 27-76, Amel ve İtizat, Enes radıyallahu anh buyurdu ki, H.Z. Peygamber aleyhisselatu vesselam mercide girmişti ki, iki Direk, Arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu da ne diye sordu. Bu, Zeynep adıya Allah'ın ipidir. Namaz kılarken uykusu gelince buna takılıyor ip. Onun düşmesini önlüyor dediler. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam hayır olmaz öyle şey çözün ipi. Şevkiniz varken namaz kılın. Uykunu gelince de yatın emretti. 77. Amel ile itizat. H. Z. Ayşe Rabiyallahu Anha diyor ki, Yanımda Beni kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada Hazreti Peygamber, Aleyhisselatu ve Selam içeri girdi ve, Bu kimdir buyurdu. Falancadır. Geceleri hiç uyumaz. İbadet yapar dedim. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam. Sus. Yeter. Size. takat getirebileceğiniz ana yaraşır ibadet yapmaktan usanmadıkça, Allah da sevap vermekten usanmaz. Allah'a en hoş gelen dini amel, kişinin devamlı olarak yaptığı ameldir buyurdu. 78. Amel ve İtizaz Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Hz. Peygamber ve vesselam buyurdu ki, Her şeyin bir şevki vardır. Her şevkinde de bittiği bir zaman vardır. Yapacağı işe karşı bu şevki duyan kişi işini yaparken mütedil hareket eder ve bu itizali devam ettirirse bu vaffak olacağını ümit edin. Çünkü bu şekilde takibine devam edebilir. Şehit aşırılığa düşerek dikkat çekmiş ve parmakla gösterilecek hale gelmişse ona itibar edip salihlerden saymayın. 79. Amel ve İtizal Ebu Cüheyfer adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Selman ve Ebu Derda, radıyallahu anhümeyi kardeşleymişti. Selman bir defasında Ebu Derda'yı ziyaret etti. Evde, Ebu Derda'nın hanımını düşük bir kıyafet içinde buldu. Bu halin ne diye sordu. Kadın, kardeşimiz, Ebu Derda'nın dünya ile alakası kalmadı diye açıkladı. Ebu Derda geldi ve Selman radıyallahu an'ha yemek getirerek, Buyur, ye, dedi ve de ilave etti. Ben orucum, Selman. Hayır sen yemezsen. Ben de yemem, dedi. Beraber yediler. Akşam olunca Ebu Derd'e Selman'dan gece namazı için müsaade istediyse de, Selman, uyu, dedi. Beraber uyudular. Bir müddet sonra Ebu Derd'e namaza kalkmak istedi. Selman tekrar, uyu, dedi. Uyudular. Gecenin sonuna doğru Selman, şimdi kalk dedi. Kalkıp beraber namaz kıldılar. Sonra Selman şu hatta bulundu. Senin üzerinde Rabbinin hakkı var. Nefsinin hakkı var. Ehlinin de hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver. Ertesi gün bu Derda, durumu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam anlattı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Selman doğru söylemiş buyurdu. 80. Amel ve itizal Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selamın katibi Hz. İbn Rebele Sediya Allahu an anlatıyor. Bir gün Hz. Ebu Bekir anla karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hz. Münafık oldu dedim. Sübhanallah, Sen neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selamin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir. Sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz. Hz. Ebu Bekir Allah'u amte, Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissediyorum dedi. Beraberce Hz. Peygamber aleyhisselatu ve selame gittik ve bu durumu açtık bize nefsimi kudret elinde tutan zat Zül Jelal'e olsun siz. Benim yanımdaki Halil dışarıda da devam etirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseniz melekler sizinle yataklarınızda, yollarda müşaffaha ederdi. Fakat ey Hzala, bazen öyle bazen böyle olması normaldir, münafıklık değildir. Dedi ve son cümleyi üç kere tekrarladı. 81. Amel ile itizat. İmam Malik'in kaydettiğine göre Hazreti Ayşe Rabiallahu Anh hayatsıdan sonra ailesine birini yollayarak Boş, sözleri keserek yazıcı melekleri rahatlatmak istemez misiniz diye haber gönderdi. 82. Amel ve İtizat İbni Abbas Rabiallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam azad bir cari'nin geceleri. Namaz. Gündüzleri de oruçla geçirdiği haber verilince şöyle buyurur. Her çalışanda bir şevk mevcuttur. Her şevkinde bir sonu vardır. Kim, şevkini sonu sünnetimde kalırsa doğru yoldadır. Kim de hata eder sünnetimin haricinde kalır ise o da sapıtmıştır. 83. Amel ve İtizat Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İşlerin en hayırlısı, orta ve itidal üzere olandır. Bu son iki hadisi rezin tahrip çektir. El makaslul hasene bu rivayeti İbnus Keman'inin zeli tarihi Bağda'da kaydettiğini, senedinde Meçhul Ravinin yer aldığını belirtir. 84. Kitab-ı Emanet Huzeyfet-i Eman'da Diyallahu An anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize iki hadis buyurmuştu. Ben bunlardan birini gördüm. Diğerini de bekliyorum. Buyurmuştu ki. Emanet din, adalet duyguları insanların kalplerinin, derinliklerine yaratılışlarında fıtri meyiller olarak konmuştur. Sonradan Kur'an-ı Kerim indi. İnsanlar kalplerine konmuş olan bu fıtri, temayüllerin Kur'an ve hadise teyidini buldular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bu emanetin kalplerden kalkmasından da bahsetti ve, buyurdu ki, kişi uykuda imiş gibi farkında olmadan kalbinden emanet alınır. Geride, benek izi gibi bir iz kalır. Sonra ikinci sefer, yine uykuda, iyi mişlesine, kişi farkında olmadan kalbindeki emanet uygusundan bir miktar daha alınır. Bunun da, kalpte bir kabarcık izi gibi bir izi kalır. Yani, şöyle ki, ayağın üzerinden bir kork parçasını yuvarlayacak olsan değdiği yerleri kabarmış görürsün. Ne var ki, içinde işe yarar bir şey yoktur. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir çakıl tanesi aldı. Onu ayağının üzerinde yuvarladı. Ve sözüne devam etti. Emanet bu şekilde peyler pey azalmaya devam eder. O hale gelinir ki artık alışverişe giden insanlarda itimat, güven, doğruluk ve emanet tamamen kaybolur. Hatta dürüstler falanca halanca kabilede dürüst insanlar varmış diye parmakla gösterilirler. Bazen de. Kalbinde zevre miktar iman, olmayan bir kimsenin ne civan mert, ne kibar, ne akıllı kişi diye övüldüğü olur. Huzeyfe devam etti. Ben öyle günler gördüm ki, hanginizle alışveriş yaptığımı aldırmazdım. Muhatabım Müslüman idiyse, bana karşı hile yapmasına dindarlığı mani, olurdu. Muhatabım Yahudi veya Hristiyan idiyse, onu da, Amirinden, validen gelen korku ve disiplin bana hile yapmaktan alıkoyardı. Fakat bugün sizden sadece falanca falanca ile gönül huzuruyla alışveriş yapabilirim. 85. Kitabı Emanet. Ebu Hureer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, emanet kaybedilince, kıyametik bekleyip emanet nasıl kaybolur diye sordular. İşler ehil olmayanlara teslim edilince diye cevapladı. 86. kitab Emanet Yine Ebu Hüreyre Allahu an Hazreti Peygamber ve vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. 87. kitab Emanet Ebu Musa Allahu an rivayetine göre Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Emin bir Müslüman, muhafız olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine sadaka vesaire, nevinden emredileni gönül hoşluğuyla, eksiksizle tam olarak yerine verse, sadakayı veren iki kişiden biri olur. Nesai, hadisin başında şu ziyadeyi kaydetti. Mümin kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir. Birbirlerini takliye ederler. 88. Kitabı Emanet Tarık İbnü Şiha anlatıyor. Bayram hutbesini okuma işini namazdan ön alanın ilki Mervan'dır. O, bu işe, tersül edince cemaatten birisi ayağa kalkarak, yanlış iş yapıyorsun, namazın hutbeden önce kılınması gerekir, dedi. Mervan, artık o usül, terk edildi, diyerek devam etmek istedi. Ebu Saidul Hudvi ortaya atılarak, bu adam, üzerine düşen vazifesini yaptı. Zira ben Hazreti Peygamber, aleyhisselatu ve şöyle söylediğini işittim. Sizden kim sünnetimize uymayan bir münker görürsek seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse risanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buzetsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Tirmizli'nin rivayetinde şöyle denir. Bir adam kalkarak, ey Mervan sünnete muhalefet ettin, dedi. Ebu Davud'u ziyadeyi kaydeder. Sen bayram gününde minberi musallaya çıkardın. Halbuki daha önce bayramda minber çıkarılmazdı. Bir de hutbe-i öne aldın. Nevi rivayetinde bu açıklamalar yok. Sadece Hazreti Peygamber ve vesselam'in sözleri var. 89. kitab Emanet İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. Benden önce, Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havredeli ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle anal ederler emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra, bu peygamberlerin ardından öylesi kötülükler zuhur etmişti ki, yapmadıklarını söyleyip, kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu güruhla eliyle mücadele ederse mümindir Kim onunla? Diliyle mücadele ederse ora da minindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse ora da minindir. Bunun gerisine artık zerre miktar iman yoktur. 90. kitab Emanet Yine İbn-i Mesud Rabiallahu An anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İsrail oğulları, bir kısım günahlar işlemeye başlayınca alimleri onları bu işlerden ben ettiler. Ancak onlar dinlemediler vazgeçmediler. Zamanla alimler de onlarla oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye başladılar. Allah da bunun üzerine Belkibin davletini öbürüne katarak biriyle diğerinin küfrünü arttırdı. Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın eliyle onları lanetledi. Maide 78. Sonra ayakta bulunan Resulullah Aleyhissalatu vesselam oturarak sözünü tamamladı. Hayır Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim. Onları hak adına kötülüklerden ben etmezseniz sizler rızaya eremezsiniz. 91. Kitabı Emanet, Kays i̇bn Ebi Hazım anlatıyor. H. Z. Ebu Bekir Radıyallahu an Cenab-ı Hakk'a hamd eseneden sonra buyurdu ki, Ey insanlar! Sizler şu ayeti okuyor ve fakat yanlış anlıyorsunuz. Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Doğru yolda hiç sapıtan, kimse size zarar veremez, maize. 105. Biz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın insanlar, zalimi görüp elinden tutmazlarsa, Allah'ın, hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır, dediğini işittik. Keza ben, Resulullah Aleyhissalatu vesselamın, içlerinde kötülükler, işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek hükse olduğu halde, seyirci kalır. Müdahale etmezse, Allah'ın hepsini saran umumi, bir bella, göndermesi yakındır dediğini işittim. 92. Kitab-ı Emanet, Huzeyfe Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, nefsimi kudret elinde tutan zat akasen olsun. Ya marufu emreder ve hünkâden de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bella, göndermesi yakındır. O zaman yallar yakar olursunuz da duanız kabul edilmez. 93. kitab Emanet İbn-i Mesud Allahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Sizler yardım, görecek, ganimetler elde edecek ve birçok memleketleri fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte erlerse Allah'tan çekinsin. marufu emredip, münkerden de nehir etsin. Kim de bile bile bana yalan nispet ederse, ateşteki yerini hazırlasın. 94. Kitabı Emanet, Urs i̇bn Amire Amir'e. Elkindir radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahit olan onu takdir ederse kötü olduğunu teyit ederse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahit olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahit olmuş gibi manen zarar görür. 95. Kitab-ı Emanet, Ebu Sayyid-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır. 96. İtikaf, H.Z. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve derdi ki, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Resulullah aleyhissalatu vesselamdan sonra zevceleri de itikafa girdiler. Bir başka rivayette şöyle denir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam her Ramazan'da itikafa girerdi. Akşam namazını kılar kılma itikaf mahaline gelirdi. Ravi der ki bir gün Hazreti Ayşe itikaf için izin istedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam izin verdi. Mescidin içinde itikaf için bir çadır kuruldu. Bunu Hafsa valide misribi Allahu anha işitti. Onun içinde bir çadır kuruldu. Arkadan Zeynep adıya Allah'u anha için içinde bir çadır kuruldu. Sabah olup da Resulullah ve vesselam hücresinden çıkınca dört çadır kurulduğunu görür ve bunlar da ne diye sorar. Durum haber verilince, onları bu işe sevk eden şey nedir? Allah'ın rızasını kazandıracak bir amel düşüncesi mi? Hayır. Derhal kaldırın. Gözüm görmesin emretti. Çadırlar kaldırıldı. O Ramazan ve Sülullah aleyhissalatu ve selamda itikafı terk etti. Şevval'in son onunda itikafa girdi. Bir diğer rivayette şöyle denir: Resulullah aleyhissalatu ve selam çadırların kaldırılmasını emretti. Derhal yıkıldılar. O yıl itikafa gitmeyi Ramazan'da terk etti. Şevval ayın ilk onunda yerine getirdi. 97. Itikaf. Ebu Sayyid Rabiyya Allahu an anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ile birlikte Ramazan'ın orta 10 gününde, itikafa girdik. 20. günün sabahı olunca eşyalarımızı evlerimize taşıdık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hut ve irat etti ve sonra, şunu söyledi. İtikafa girmiş olanlar, itikaf mahallelerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu gösterilmişti. Sonra, unuturuldu. Son onları etek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secre eder gördüm. Resulullah Aleyhissalatu ve selam itikaf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda üzeri dallarla örtülmüş çadak şeklindeydi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamin burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece yirmi birinci gezeydi. 98. İtikaf Ebû Reyr el Allahu an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam her Ramazanda 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise 20 gün itikafa girdi. 99. İtikaf Enes ve Urve İbnü Kavrîr diye Allahu an anlatıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerdi. Fakat bir sene seferde olduğu için itikafa girmedi. Mütakip yıl 20 gün itikaf yaptı.